Teşekkür ederiz. şimdi son konuşmacımız namı başar eee farklı çelişki üzerine konuşacak. Evet ben de teşekkür üzerinden yazılı isteği ve sadece sonradan sunulmuşun mümkün de olmak istiyorum ama farklı çelişki benim konun eee kendini çok kuvvetli üzerinde bulduğu bir eee bu ama en çok da mantığının e, ikinci bölümünün yani öz mantığı geçebildiğimiz bölümünün e, başında kendisi bu üzerinde duruyor. E, nasıl Hegel'in felübülelüsünde e, usta hizmetkar ilişkisi en önemli devlet de, ki. Bu bölüm içinde yani Hegel'in e, öz üzerine e, yazdığı ikinci bölüm başı içinde e, mantığının çekildiği diye de bir ses var. Bu yüzden de bu bölüm çok da hem okunmuş hem de eleştirilmiştir. O yüzden genel olarak bir mantık üzerinde duracağım. Fenomenoloji de mantığın da bir dili var. Fenomenolojide fenomenler incelenir ama eğer hep bize bunların arkasında bir logos yani bir toparlanma, bir birleştirme olduğunu vurgular ve bunu ayrıca alacağını söyler. Mantığa geçtiğimiz zaman da lojik alınır ama hiçbir zaman bazen yanlış sorumlarda olduğu gibi artık fenomenler kaldık diye düşünmemeliyiz. Tam tersine logos incelendiği zamanda bunun altında duyulur dünya. Yani fenomenler, fenomenler dünyası e, bulunmaktadır. Hatta hayır, ilk okuyucularından biri olan e, zamanının Aristoteles uzmanı Trendelenburg HED'i bu açıdan eleştirmiştir. Bir mantık kitabında güneş sistemi, bitkiler ya da hayvanlarla ilgili örnekler ne arıyor diye bir yazı yapmıştır. O ZG'ler aynı zamanda büyük bir gövde okuyucusudur. Gövde de aynı dönemde bilimsel çalışmalarında renkler ve bitkiler üzerine de bir takım araştırmalar yapmıştır. Ve bu araştırmalarda bu dönüşüm, bitkilerin, hayvanların birbirlerine dönüşümü ve yansıma ...kuralları üzerinde durduğunda... Ege de bu... E, ...mantık kitabında... ...bu yansıma... ...yani duyulur dünyadan bir takım yansımalar sonucunda... ...bir takım isterlemeler sonucunda... ...mantığa geçiş... ...üzerinde durmuştur. Yani geldi de, e, dedikten berek söylüyoruz... ...okunu yöntemden de geleceğim... ...bir sorunu var... ...ama bu konuda e, bir... E, ö, ...önyargılar Egel'in çok zor olduğu söylenir... ...Egel okurken... ...hiçbir zorluk çıkarmaz aslında... Kant'ı okumak daha zorluk Söz geçişi. Çünkü Kant'ta e, terimler e, tam olarak tanımlanmamıştır. Bazı değişiklikler olur. Bütün e, sistemi tekrardan başlayacak gibi üçüncü e, eleştirisinde bir takım hareketlere girer. Oysa Ege'nin e, kendine özgü bir sözü katkısı vardır. Ve e, nasıl bir şaire e, okuduğumuz zaman bir süre sonra alışırsak, onun dinlere alışırız. Hatta e, Hannah Arendin Haydi Heidegger'e yazdığı bir mektupta söylediği gibi tren'e binmiştiniz ve tren bir noktaya gidiyor. Hepsi anlaşılıyor. Oysa şeyimde okumdukken böyle bir izleri diye de bir e, saplaması vardır. E, bu yüzden e, bu konuda başka dillere çevirince zor olması e, başka hı, konulardan filir geliyor diye Fransızca Ege'ni son çeviren Bernard Urtuan'ın Ege'nin dili üzerine yazdığı bir e, makaleden bir parça okuyacağım. E, şöyle diyor... Ege'nin kullandığı sözcükler, terimler son derece sade diler. Kendisi halk dilinin dışında hiçbir kelimenin kullanılmaması gerektiğine inanır. Aynı zamanda düşünür, bu konuda diğer filozofları eleştirir, felsefecileri kelime uydurarak soyut terimler aracılığıyla hayattan başka bir şey söylemeye çalışmaları ona göre yanlıştır. Çünkü hayatın kendisi zaten halkın dilinde bunlardan faydalanmaktadır. Gerçek felsefe var olanı yansıtmalıdır. Bu yüzden de sıradan dili yeniden ele almaktadır. Bu yüzden bazı detaylara geçiyorum. Hegel'in dili temel Alman sözcük haznesinin aynısıdır. Varlığı, oluşum, herhangi bir şey. Ansikürsik. Şimdi burada başka bir tartışmaya girmeyeceğim. Yani 1941 yılında Mancid Gökberk ve arkadaşlarının Türkçe'de felsefe e, pek kolay yapılamıyor. Bu yüzden batı dillerini kelimelere bile karşılık bulalım diye e, oturup e, seçtikleri sözcükler var Öztürkçemizde. Pek sevmiyorum onları bu nedenle. Ama bu, bu, bunu tartışmayacağız. Şu anda tartışacağım şu. Ege'nin bu son örneklerinden e, örnekle Almanca'da ünlü dilde kullanılıyor, halk dilinde kullanılıyor ama Fransızca'ya, Kürççeye çevirdiğimiz zaman kendiliğinde kendisi için gibi alır bir hale geliyor. Dolayısıyla bazı diller felsefeye edilişli, işte, bazı diller değil gibi de bir, ikinci bir sorun var. Bu da e, Hegel'de ve Allah felsefesinde çok işlenen bir konudur. Yunança ve Almanca felsefe dilidir. Öbür diller, hele diller felsefe de olamamıştır. E, bu yüzden de Almanlar ve Almanca, Yunancanın e, bir asını e, ele alarak tekrar felsefe yapılan bir halk ve bir dil e, oluşturmuşlardır. Tabii ki bu yani bazen ırkçılığa, bazen e, bir kültür, milliyetçiliğine falan filan bir gidelim yok. Var bunlar geldi e, Bu yüzden de arada bir e, bu e, Almanca ve Yunanca e, dillerindeki karşılıkları düşünmemiz lazım. Sözgeçimiz Türkçede varlık diyoruz. Hiçbir vakitinde varlık denmiyor. Olmak değil. Olmak çekilmemiş haliyle bizim Türkçedeki varlığa bazen uymuyor. Hiç uymuyor. Haydi gel olmalı bir fiil olarak almamız gerekir diyorum. Varlık bir fiil değil ki. ...diyeyim. Burada ortaya çıkan sorunlarda... ...her seferinde düşünmemiz lazım. Öz diyoruz. ...Albancı'da öz diye bir söz yok ki. Olmuş olmak. Wessel. Hegel'in kendisi. kendisi zaten. Hegel'in kendisi Wessel'in de başladıktan sonra... ...bunun geçmiş, demin söylediğimiz için... ...geçmişlerle ilgili olarak... ...Wessel'in varlığı kendisinin... ...geçmişe kayması olarak ele alınması... ...gerektiğini söylüyor. Ha varlıkla ilgili bir... ...hocam <gülüyor> <gülüyor> görüşler yok mu? Var. O da önemli. Yani bizim Türkçe'de varlık dememiz üzerinden... de ...bir felsefe yapılabilir... Haydi gelelim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanca'da vardır, eskip e, yani varlık zahinden başka eskip de alıp onun üzerinde düşünmesi, aynısını Fransızca'da Lelinas'ın yapması da önemli. Yani varlık vardırdan yola çıkartıyor, felseye yapılır. Ama e, mantıkta bir e, ele alınan sadece başına bir isim getirerek yani insan olmak, dişi olmak, e, hayvan olmak, önemli olmakta ki olmak bir kere bir, şimdi zamanda, bir kere bir geçmiş zamanda alınır ve öz sözcüğü buna uyar mı uymaz mı diye tartışabiliriz. Zaten e, yani Batı dinlerinde Hegel'in çevresinde kullanılan Essentia da Latincedir, İngilizcedir, Fransızlı olan. Ve uydurmak sözcüktür. E, bu yüzden dillerin üzerine böyle dikkat ediyorum. E, biz Türkçe'de vardık derken dediğimiz sözcüğü köpek örneği reddirdiği somut e, bir şey de düşünebiliriz. Vardak bir varlıktır, köpek varlıktır. Bir de varlık, var olma durumu diye aldığımız zaman soyut bir şeydir. Ee, Diyelim Fransa'da da öyledir. Almanca öyle değil. Almanca'da zayn dediğimiz zaman soyut bir şey anlaşılır. Var olan, zayn des dediğimiz zaman somut bir şey anlaşılır. Dolayısıyla yine burada uymayan bir şey var. Aynı şekilde Yunanca'dan bazen varlık, bazen öz diye çevirdiğimiz Aristotelik'e kavram Usya. da varlık, kapta çiftlik falan anlamını da gelir önce. Sonra o Aristotun metin zannedilmiştir Orta Çağda Platon'un metinleri o Rusya'ya çok özel bir yer verdiği için Rusya birdenbire öz diye başlamıştır. Bu arada yine e, deminki e, bir dilde olan kavramları başka dilde olmaması ve bazı kelimeler uydurma gerektirdiği üzerinde durursak Latince de olmak fiilinin fiilinsisi yani olan e, sözcüğü yok iten. Jules Cesar, Ense sözcüğünü uydurmuştur. Şey, e, Latince'de karşılık bulursun diye. Ve o ensin sonuna İa gelince entia, entia da yeterli görünce bir de Estat olarak, yani Essence, Öz dediğim söz, Fransızca'da, İngilizce ve Almanca olmayan dillerde, e, olan varlık gibi bir şey, olan olmak gibi bir şey. Tam çevirse. E, bu arada Orta Çağ'da e, Araplar çok e, versete üzerinde yazıp çizlikleri çevirmelilerini tuttuklar için varlık ve öz ayrımı e, Farah'ın ilk yaptığı bir ayrımdır. Kendisi mahiyet ve mevcudiyet olarak bunları e, belirlemiştir. Arşı, dedik, bu iktidası e, diye çevirilenler önce. Oradan da bunlar öz ve varoluş olarak e, çevirilmişlerdir. Bu da bir, bir sorunlar. Şu anda buna gönderme yapıyorum ve devam ediyorum. Hegel e, bu öz bölümünde e, bazıların iddia ettiği gibi aslında özcü değildir. Hegel onun bir başında yaşayan bir e, burcu vardır. Onun için e, bu sabah da konuşuldu, e, öden falan savunulur. Ve e, burjuvazi zaten sınıf olarak öz konusunda yok o kadar remler. Öz o kadar önemli bir şey değildir. Biz yaptığı gibi aşkın özü nedir, cesaretin özü nedir gibi bir e, tutum. Ege'nin de yok. Hegel'in yaptığının anlaşılmasındaki zorluk burada şu. Hegel öz derken ya da olmuş olmak derken İnsan aklının o zamana kadar ya da o anda şimdi de bu konuda neler çıkarabileceğini bir dökümünü yapar. Yani bunlara illa da kendisinin inanması veya kendisinin bunları kendine özlükü düşünce olarak sunması gerekmiyor. Bir yerde bir tarih var. Öz deyince bir sürü söz fazlalığı ortaya çıkmış. Bu söz fazlalıklarını sınıflandırsak, bu özleri nasıl ele alabilir? diye bir soruyla karşılaşırlar. Bunların bir sınıflantılması gelir. Yani aynılık, ayrılık, çelişki, temel diğer devam eder. Ve işte bu iki ilgilerin birbirlerine dönüşeceğini bize gösterdiği için de öz bölümü, yetersizdir ona göre, varlığın, olmuş olmanın, geçmişin sadece dolaylı olarak ele alınması ama bu dolaylılığın ikiyle çarpılmamış halidir. dolaylılığı dolaylılığı gerekiyor gerekir Egel'de. Zişkinin kendisini anlaması için. O da üçüncü bölükte, yani kablam bölükte olacaktır. Böyle ilk iki bölük, yani olmak ve olmuş olmak, varlığın hemen ya da geçmişte gelen bir dolayı Ve tersine döner. Yani Meligel hiçbir zaman yirmi üç yüz varoluşlar gibi varoluşun önce geliyor, özün önce geliyor gibi soru da sormak. Tam tarzda varoluşları sürekli olarak bir birbirine geçişir. Ve e, Ali Aferin söylediği o ilk ee, bir tiktar iklimesiyle biter özlük vardı. hem de veysel bir yani birbirlerine dönüşme öz varluluşa varluluşta öze dönüşü için bunların e, neden ve sonuç e, altta duran bir köz ve bunun e, başına sonradan kaza gibi gelen şeyler ayrımları birbirlerine dönüşme şeklinde bir metamorfos sözünü kullanırsak içerisinde birbirlerini tamamlarlar bu yüzden ee, özün üzerinde durmayıp kavramak, yani bir öznenin bunları koyarkenki dolaylılığına geçmek lazım diye öz bölümü biter. E, Peki niye bu öz bölümüne bir takım e, eleştiriler getiriliyor? Çünkü e, bu ayrılıkla ayrılığı işlerken bir kere Hegel iki kere <gülüyor> yazmıştır bu bölümü. Şu anda ben de diyelim ki Almanya ansiklopedisi var. Ansiklopedisi de mantık vardır. Fakat bir büyük mantık dediğimiz mantığında Bazen uymaz. Söz gelişi bu ıı, şeyde ıı, ansiklopedide koşul ayrılık, ayrılık, farklılık, çelişki olur. Sonra temel olarak alınır ve bu temel bir koşul olur. Ama bu koşul ansiklopedide en sonuladır. Bu mantıkta hemen geliş. Böyle bir takım kayışlarla ıı, tekrardan iki kere yazıldığı için de koşulun mu önemli yoksa temel mi önemli diye söz gelişi bir politik sorunu çıkar. Ee, Jişe'nin bu konuda yazdığım akalede e, ideoloji e, teorisi yaptığını söyler Tegel'in bu, e, kendisinin verdiği örnek söyledi. Mesela Rönesans birden bire çıkmış. Acaba Rönesans'ı çıkaran koşullar e, eski imdan metinlerinin tekrar okulması mıydı? Yoksa Rönesans zaten e, bir takım temelinden bir takım değişiklikleri başlattığı için mi eski imdan metinleri oldu? Türkiye'de bir tane bir cumhuriyet oldu. Acaba Osmanlı'nın son dönemi koşulları mı hazırladı, yoksa temel olarak zaten bir cumhuriyet beklendiği için o koşullar uygun diye temel koşulları arasında böyle bir ikili. Bunlar birbirine dönüştüğü zaman da ayrıntıları bir problem oluyor. O yüzden de zaten şeyin yani yapılan eleştirilerin bir bölümünü de çıkardık. Adorno söz verişi Hegel'in bu bölümü öz bölümünü bütünlük açısından eleştiriyor. Hegel hemen bir bütünlük arıyor ve öz hakkında bütün şeyler söylenildiği zaman ee, şeyin koşullarının tamamı ee, derhe gel ee, şeydir, bütünlüktür. Bu bütünlüğün parçaları ihmal ettiği düşüncesinde olduğu için Adorno ee, eleştirir. Heidegger'in ise eleştirse zamanla ilgilidir. Çünkü Heidegger kendisine özgü bir daha öncesi neredeyse olmayan bir zaman anlayışı çıkardığı için bütün bakı felsefesine şimdiki zaman olarak zamanla ele almakla suçluyor ya da böyle bir ee, sınıflandırma yapıyor. Hegel'in zamanı şimdi zaman olarak ele aldığı, dolayısıyla Aristot'tan gelen zaman anlayışının dışına çıkmadığı, dolayısıyla zamanı bir doğa parçası olarak ele alma görüşünün dışına çıkamadığı gibi bir gereçtirgedir de Ayrıca'ya göre varlık olmak sonludur, daima sonludur. Onun için fiil olarak başına bir kelime olarak alabiliriz. Örnek olarak göstermek hasta olmak, insan olmak gibi. Oysa Hegel, varlığı, sonsuzluk olarak ele alır. Bu da e, haydi gerekir, haydi gerekir, bir metafist konuştuk. Çünkü varlık e, daima sonlu olarak ele alınmadır. Deli da de, e, Hegel üzerine yazdım etinde. Hegel'in bu farklılıkları e, birbirlerine dönüştürmeden önce çelişki olarak almaları üzerindirirken e, kullandığı bir cümlenin üzerine e, vurduğu yapar. Orada Hegel diyor ki her türlü fark son zaten önceden hatta inber, oldum olası çelişkidir. Dolayısıyla farkın temelinde bir çelişki olduğu gibi bir eee ontolojik e, tez var. Bu ontolojik tezi de sorgulayabiliriz. Farklılıkların bazılarını herhangi bir şekilde bir çelişki e, aşamasına getirmeden kalabiliriz ki bu da nörobilimde anlatılan bir kavram ve buraya en yetkin hep buradan bir eleştiri getiriyor. O da bir ki gene aynı, ayrı olanın bir e, ayrı diye de söylediğimiz bir ayrılık içerisinde eritilmesi var. bu e, bunu bütün bu çevirde şimdi eleştirileri ele alıp e, teker teker veya birden cevap bir verecek olursak, diyebiliriz ki Hegel'in mantığını ayrı ayrı Hegel'ler yazıyor. E, çünkü aynı zamanda birkaç sen önce İstanbul'da olduğu dünyanın en eski Hegel'in cihazı e, Hegel toplantısı. Hegel'in kendi kendisiyle çelişmiş de var. Hegel'de bazen yani bir yerde söylediğinden başka bir şey diye rastlayabiliyoruz. Bazen tabii ki genç o, bir Hegel'in Diyelim ki eski Yunan'a hayranlığı ve Hristiyanlığı eleştirilmesi var. Sonradan Hristiyanlığı e, gerekli görmesi gibi çelişkiler var. Ama bunun dışında zaten mantığın e, işte bu olmuş olan, olan mantıkla olmuş olan mantık arasındaki düşüncede çelişkiyle karşılaşıyoruz ve burada e, Regal e, Parmenides'ten itibaren tekrardan varlığın kendisine ele alacak. Çünkü demin eleştirileri ele aldıkken bir tanesini de unuttum. Jamporsat Egel'in mantığında eee çelişki ve karşıtlık birbirine karıştırıldığı söyler. Yani varlığın tam zıttı gibi yokluğu el almıyor. Oysa tam zıttı değildir. Örneğin sıcak soğunun tam ama ılık Tam zıttı değildir. Karşıtlık olması gerekiyor. Şöyle demek. Kontrat kontradiktuar diye karşıt ve çelişik eee türler ama hangisinden e, daha Veya da Hegel'in verdiği örnekler mesela nokta ve fazla e, ara nokta ve fasıla diye aldığımız zaman birbirine bunlar birbirinin tersidir e, diyemeyiz. Çünkü e, ayrıca birlikte çokluk birbirlerine tam olarak dönüşmeniz lazım. Oysa Hegel düşünürler ve he, birbirlerinin tersi diyor. Neden? Çünkü Parmenides'ten destan gelen bir e, batı düşüncesinde varlık tersi olan yokluğa ancak mantık yoluyla belki varsayım olarak iddidir ama varlığın kendisinde yokluk yoktur. Oysa Hegel'in <gülüyor> ontolojik tezi ...varlığın kendisi yokluk içerir. Varlığı kendiliğinden bizi yokluğa yürürür. Ve olumsuzluk diye adını çizerek... ...kantın sadece olumsuz olana... yargı olarak bakmasını içeri getirdiği tablar... ...varlığı kendisinin alttan alta içine oyan... ...bir özellik taşıdığını... ...ve bunun olumsuzluk olduğunu söyler. İşte öz bir yerde bu olumsuzlukları... ...ortaya çıkarmada gündeme gelir... Ve kendi kendisine umursuzlamadıkça, yani kavrama dönüşümün bir içine Ege'le göre Ege yine soyut olarak kalır. Şöyle diyebiliriz Ege'de, e, yani bir, mantığın birinci bölümünü, e, var ya da olmak adlı bölümünü, e, anlayış özelliği, ister işte, anmak yerinizi seviyor, konuşup kullanmıyorum. Yani anlayış ancak e, onu anlayabiliyor ve yazıyor. Yani Ege'de mantığın birinci bölümünü yazan Ege, anlayıştan arttırır. İkinci bölümüne akıl yazıyor bu özellikleri. Akıl. Kant da fikre dediği yerde. Arada bir yanılır. Bu bütünlük iddiasıyla illüzyonlar içerisine girer. Da, girer. Burada da öz konusunda eğer yani e, gaza girilip bir sürü şeyler söyleyebilir ama bunlar zaten öz kavramının e, bir getirdiği noktadır. Üçüncü bölümü zihin yazar. Hıttı şeyde e, fenomenolojide e, ilk önce bir Anlayış aşamasından geçtikten sonra akla. ondan sonra da zihne gelmemiz gerekiyor. Burada da Hegel'in diyalittiyle ilgili bir, bir, bir, bir e, noktalarında gene e, bu özden geçerek üzerinde durulmamız gerekir. Hiçbir e, zaman Hegel'e öyle bir tez var, ondan sonra bir yerden bir antitez geliyor, görkem, gösterki roman bir şey yapıyor bir, bir şey yok. Gene Jean Paul Sartre şey, Hegel'e yaptığı bir eleştiri, serçe derler, zorlama diye o gerçekten yola çıkılıyor. Sen tez on bu da Leibniz tam Kampra'ya geldiği gerçeğin kendisinden çıkıyor. Gerçekte şu anda ne yapıyoruz diyelim ki ayakta duruyor. Oysa dünya dönüyor. Bu arada bir çelişki var. Ondan sonra onu durdurup bunun içinde ne var diye e, almak. Ama Aristotel Metafizmizdeki bir görüş vardır. Sırf doğada olanlar ile bize göre olanlar aynı değildir. Dolayısıyla ilk önce diyelim ki öncünün ilk bölümünde bilincin diyerek diye anlatılıyor. Birinci diyalaktında duyular var, duyum, duyular var. Ondan sonra bir anlam şey geliyor, şeyleri algılama, sonra da anlama geliyor. Sende olarak diye anlamamalıyız. Zaten bir anlama gelen şey var. Bu anlamayı durdurup içinde bir buluyoruz. Bir yandan duy, bir yandan da algı. Böylece duyguyla ve çatışmasından önce zaten anlayış ve çatışmaya yol veriyor. Burada da varoluş ve özün birbirine dönüşünde aynı şey var. Durdurduğumuz zaman, yani bir temeli durduruyoruz, bir çelişkiyi durduruyoruz, şimdi aynılık ve ayrılık görüyoruz. Ve bu aynılık üç anlamda Regal'de var. Bir anlayışın, yani birinci bölümdeki soyut ayrılığı Regal'in birinci, birinci bölümünde olmak nicelik, nicelik ve ölçü şeklindedir. Ama bu soyuttur çünkü her türlü farktan azade, kendi kendisine var olan, kendi kendisiyle çatışma değil de çatışma içinde olan bir aynılık öze bağlı aynılık ise yani ikinci bölümdeki özün aynılığı tıpır tıpır bir aynılıktır. Onda dünyanın oluşumundaki olanları varlık öğretisinin sonunda hakikatlerini olanlar hakikatlerini bulurlar. Bu ki, tarihteki bir e, farzat sözü diğer bir hakikate gelmişiz gibi. Hareketinin mütemelliğinden çok emin olduğundan hakikati olarak ortaya çıktığı farkı da içinde boğarlar. Dolayısıyla soyut bir aynılıktır. Aynılıktır. Farka gelmediği için. Üçüncü somut ya da mutlak aynılık, ben ile benim aynılığı olarak özlerin kendi kendisiyle aynılığıdır. Ayrı olanda, başka olanda olduğu kadar kendinde de yansır, kendini düşünür ve kendinin bilincinde olan benlik, kendi kendisiyle bir mesafeye girdiği için başkası da kendisine yansıtır ve aynılığı kendi içinde kendisine bir fark olarak sunar. Ve Hegel aynılık konusunda latince identitet vermesini kullanır bu arada. hem aynılık hem kimlik hem kendilik anlamını gelir ve bu yüzden de sonsuz bir özlenin eğilimi olabilir ama fark bir çin der bu tercihler ama kısmi olarak bu ter yatan altta duran altta birden böyle fırlayabilen bir özellik taşıyor ve böylece her ayrılık er geç bir ayrılığa dönüşebilir. Yani basit örnekler verirsek su iki projenin oksijen dediğimiz zaman suyun özünü söylemiş oluyoruz ama bu suyun kendisine baktığımızda bu suyun iki dojen bir oksijenle aynılığı orada görünebilecek bir şey değil. Ancak bunlar birbirine ayrılışmış ve şu anda orada olduğu e, bir bir varsayından çıkabilir. Ya da insan birimlerinden diyelim ki Freud'dan sonra biliyoruz ki rüyalar bir arzunun yerine gelmesi, bir Arzunun yerine gelmesi rüyanın özü. Bütün dünyadaki rüyaların geçmiş gelecek ve şimdiki rüyaların özü olarak aldığınız zaman bu öz hiçbir zaman bir rüyada ben bir arzunun yerini e, getirmişim şekilde ortaya çıkmaz zaten. Mutlaka farklı bir şey ortaya çıkar. Diğer bir sürü yaprak var Bu yapraklar aynı oldukları için ayrılırlar. Böylece ayrılır ve ayrılır birbirlerine e, gönderme yapar ve bir öz ancak ve ancak görülüşse öz olabilir. Yağmur yapan nedenler, koşullar toplanınca bunlar yağmura dönüşür ve yağmurun özü o zaten kendisidir. Ve onları e, bulduğumuz zaman e, ancak onu tam olarak anladık. İşte bu arada Marx'la Hegel arasındaki ilişkilerde Marx'ın da bir sürü duvar yağmur yağdığı zaman ben yağmurum yağıyorum deseydi terslik olmazdı sözü. E, fenomenin özünün gene aranması gerektiğini ama o özün altta hiçbir zaman değişmeyecekti e, kalıp olarak değil. Dile getirdikten sonra bütün rüyalar arzuların yerine gelmişlerdir. Dile getirdikten sonra ancak ve ancak ayrılık olarak kendisinin ve kendini çetişkiye bırakması e, olarak almamız lazım. Buna gel, aynı zamanda diyalektik diyor. Bir derecede yine iki türlü diyalektik vardır. Bir diyalektik olan, bir de diyalektik. Diyalektik olan olumsuzluktur. Sürekli olarak yuvarlığı kendisine alttan alta oyan bir hareket. Diyalektik ise bizim mantık olarak bunu anlamamız ve olan bir sınıflandırma içinde ve bir yerleştirme içinde bir konum sağlamamızdır. O da hegi ötre gene kaldırmak. Bu arada burada olumlu olarak bir e, şey diller arasında bir ilişki çünkü eee Almancadaki kaldırma sözcüğünün Hegel'in çağına geldiğinin üzerinde durur. Yani kelime olmadım da Almancadaki kelimelerin çok anlamlılığından felsefe yapmıştır. Ama e, Türkçe'de kaldırma e, bu çağına yani itaat etme anlamına gelmiyor Batı diğer dillerinde eee ikinci vampir Türkçe'de kaldırdı diyoruz. Zaten e, şey e, Finansı cevaplıkler, mesela böyle denildi, depasman denildi, sonra e, şu anda süs sanpasyon deniliyor, bir sürü şeyler ucuz diyor çünkü e, aynı zamanda dilleri kaldırdı, aynı zamanda dilleri, aynı zamanda dolaba kaldırdı, koruma anlamları e, öbür dillerde yok ama Türkçe olarak demek ki e, oralardan giderek e, şey verili dilden giderek, yani dille dönüşme olan sözcüklerden giderek tercüme yapılacak inancını e, Türkçe'ye geçirebiliriz yani her günlerden çok yapmışlar. Demin iç e, içe şey demişti, hatırlama. Hatırlama alınca da de elimden deniyor ama herifinlerin içe atma olduğu için dıştan bu özelliği yükselleştirilmesi e, olarak ila alabilir. Göğde'den tekrar örnek verirsem göğde yani mesela mesela çiçekler, bal al, al, al, al, al, al, alır, arıya alır. Demin ki o bir de bir şey kalırsın, bir kumuşsun, bu bunlar birbirine ilk bir de metafonsun olarak mesela benziyor. Biz sarmaşığı gelen bir türkünü O sarmaşıkta o türkü bile bir takım özellikleri birbirleriyle veriyorlar ki doğada bir metamorpoz olarak sürekli olarak dönüşümler oluyor. Bu sürekli devinim halinde ve durdurulamaz bir noktayı düşündüğü için hegel aynı zamanda bunun dile getirilebilecek bir kalıp halinde bir aynılık içerisinde oturabilecek bir özü ama gerçek sürekli olarak farklılığı olduğunu düşünmüştür. Öylece gerçek bile öneriler arasında bir ilginç gelme olarak da alabiliriz. Daha böyle bir anlamı mantığında da stoğacılardan biri bu olayların depanota, olup hatta e, bir yandan durdurulamaz olduğu ama felsefenin durdurma çabasının içerisine girdiği gibi bir e, görüş var. Orada belki herhalde eleştirilecek nokta şu eğer bu de bakarsak e, 11-12 yaşında başında yaşayan bir burjuva demiştim normal bir kuramı vardır. Yani, yani mesela e, terseksinde insanlar e, ziraat yapmaya başlamışından cemaat oldular. Ve ziraat <gülüyor> yapmaya kendi bana evliliği sağladı. Aynı zamanda ayrıca ev, teğin tarlayı sürüp tadını e, kapatmasını sağladılar. Bunları e, bu sabah yani, tarihe girme olduğu için biz de sanki uydalara girme olduğu için normal geçtirici özellikleri denizliyor. Oysa çağdaş düşünce de e, antropolojik ve ontolojik olarak taolitik özellikleri de bir yerde düşünüyorlar. Ama bunlar da işte heyyerin içerisinde en azından boğum olarak bulunabiliyor. Hatta hemen aynı dönemlerde fizikte büyük bir fizikçi Hiponit Garno vardı Fransız devrinde. O son büyük şey, şey dünyada uyum vardı. Oysa onun oğlu Sanit Garno dünyanın taolitik olduğunu ilk bulduğu için babası da ayırt çilek ona yüklenmişlerdir. Bu büyük anlaşımızda da e, gerek fizikte gerek e, antropolojide bu düzensiz veya normların değil de maaşların e, oluşturduğu bir insan veya ta, varlık düşündüğümüz zaman Ege'nin orada e, yetersiz kaldığı noktalar vardır ama bu özü e, durdurmak olarak şu zaman almazsak belki orada daha yakın bir e, şekilde yaklaşmış Teşekkür ederim.